Selamun ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cumanız mübarek olsun. Bu güzel günün feyizinden, bereketinden, mübarekliğinden tam istifade etmeyi Allah cümlenize nasip eylesin. Sevdiği kul eylesin, sevdiği işleri yapmayı nasip eylesin. Dünyada ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. İbn-i Asakir ve dayalisi Ebu Hureyre radiyallahu anh'den rivayet eylemişler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Men elbesahullah nimeten felüksir fel fel min al-hamdilillah ve men kesret humu mu felüstafirillah ve men ata alih ruzkuhu felüksir min kabiliha ve velakuvete illa billah ve men ne zalama kavmin felayisum illa bi iznih ve men kavmin fel yishis hayse in-nuhu fi kavme ve inne menezzen bil meshud şey e ale sahibi hir hıkka vel hasete vel kesele fil ibadeti ve done kert fil maise sadaka رسول الله fi ma ev kema kal birkaç hususu ihtiva eden bir hadisi i şerifi okumuş oldum peygamber efendimiz bir çok hususu bu hadisi şerifinde Peş peşe tavsiye buyurmuş. Birincisi men elbesehullahu nimeten feliksür min elhamdülillah. Kime Allah bir nimet vermişse, bir nimet giydirmişse, bir nimete onu gar etmişse, bir nimeti sarmışsa ona Allah'a hamdü sena etmeyi çoğalsın. Elhamdülillah demeyi manasında düşünerek çok eylesin. Düşüneceğiz allah Teala Hazretlerinin üzerimizde çok çeşitli nimetleri vardır. Sayılamayacak kadar e, çoktur. Bunu ayet-i kerimede bildiriyor zaten. Ve inte uddu nimetallah ila tuhsuhâ. Allah'ın nimetlerini saysanız, saymaya kalkışsanız, takat getiremezsiniz, sayamazsınız, bitiremezsiniz diye. Hakikaten çok nimetler var. Çok kelimesi az gelecek kadar çok nimetlere sahibiz. Zaten her anlık hayatımız Sayısız nimetlerin bir araya gelmesiyle sürüyor, devam ediyor. Öbür ana, öteki ana, öteki ana geçiyoruz. Her an e, efendim sayısız nimetleri sayesinde Rabbimizin yaşıyoruz. Evet. Efendim e, hatta hastalık bile olsa, insanların hani sevmediği şeyleri sıralayalım. Fakirlik bile olsa, üzücü şeyler bile olsa, efendim yine de üzerimizde sayısız nimetler var. Ayrıca hastalığın insana kazandırdığı sevaplar var. Efendim e, fakirliğe sabrederse derecesi o kadar yüksek olacak ki tariflere sığmaz. Efendim e, derdi tasası olduğu zaman sabrettiğinde bir gayri hisap sevaplara nail olacak. Yani Müslüman mümin oldu mu, insan mümin oldu mu serisiz efendim nimetler e, içinde yüzüyor. Çeksiz şüphesiz. O zaman Elhamdülillah diyecek. Elhamdülillah ne demek? Övgüler Allah'a olsun. Allah'a e, senalar olsun. Şükürler olsun demek. Tabi e, medih kelimesiyle, şükür kelimesiyle, hamd kelimesiyle ilgili çok izahlar yapılabilir. Bunların ince farkları var birbirlerinden ama hamd kelimesi hem Allah'ın verdiği nimete teşekkürü, şükrü ifade ediyor efendim hem onu övmeyi ifade ediyor. Çok e, mühim bir kelime. Anlamı çok geniş olan bir kelime. Elhamdülillah dediği zaman insan allah Teala Hazretlerine teşekkür etmiş ediyor. Hem de onu övmüş, efendim metrusena eylemiş oluyor. Çünkü nimeti veren o. O bakımdan e, nimetleri düşüneceğiz. Veyahut yeni bir nimetle karşılaştık mı efendim bir nimet olduğu zaman hamd edeceğiz. Efendim mesela yeni bir elbise giymişiz, yeni bir ayakkabı alınmış, yeni bir gün başlamış, birisi efendim hoşumuza gelecek bir şey, muamede yapmış bize, bir hediye vermiş. Neyse yani sayısız ihtimaller olabilir, misaller olabilir. Hamd edince ne olur? Hamd edince insan nimetin teşekkürünü, şükrünü yapmış olur. Bir de nimetin artmasına sebep olacak bir iş yapmış olur Allah hamd edilen nimeti arttırır hamdi yapılmayan nimeti de kuldan çeker alırsan bu nimetin kadirinin kıymetini bilmiyorsun izansız, edepsiz efendim duygusuz kul ver bakalım nimeti geriye alır şükrü yapılmayan kadiri kıymeti bilinmeyen nimeti Allah alır onun için hamd etmenin çok faydası var bu sözün ne dedim anlamını düşüne düşüne yani Allah'a teşekkür ediyoruz. Allah'ın büyüklüğünü düşünüyoruz. Allah'ı övüyoruz. O duygular içinde elhamdülillah diyoruz nimetlerinin karşısında. Bu çok güzel bir şey. Peygamber Efendimiz bunu tavsiye ediyor. Çünkü hem nimeti şükrü yapılmış olacak hem de artması sağlanmış olacak. Ve men kesuret humumuhu feliyasafirillah. Tabi bazen de insanın gamı, kederi, tasası, üzüntüsü, efendim... Oluyor. E, çeşitli sebeplerden oluyor. Haklı oluyor, haksız oluyor. İnsan fazla duygusal olduğu zaman oluyor. Ama bazen de çok sabırlı olsa da en sabırlı insanı bile üzecek. Efendim, böyle sabrını taşıracak sıkıntılar, üzüntüler geliyor. Maaşında sıkıntı oluyor. Efendim Veyahut işinde sıkıntı oluyor. İşi çok güzel giderken bir pürüz çıkıyor. Eyvah! Şimdi ben bunu nasıl halledeceğim diye efendim bir telaş, bir üzüntü filan başlıyor. Efendim, e, hansı insan çeşitli sebeplerden Gamlanıp kederlenip üzülebiliyor. Her zaman neşeli olmuyor. Heh, böyle üzüntüyle bir çoğaldı mı? Hel Allah'tan eee affını, mağfiretini istesin kul. Estağfurullah ne demek ya Rabbi? Ben senin mağfiretini istiyorum. Beni affu mağfiret eylemeni istiyorum demek estağfurullah. Bu da çok güzel bir şey şimdi iki sebepten e, düşünüyorum e, burada da bir kere efendim insan tasalanıyor aslında tasalanmaması lazım çünkü o kederi o üzüntüyü kader olarak alnına yazan efendim hayatında onun karşısına getiren Allah o halde efendim kadere iman eden bir insan e, kederden de e, uzak olur Men amene bil kaderi emine minel kederi e, yani kadere inanan keder, üzüntü, gam, tasa çekmez hepsi Allah'tan derler sabırlı olur, yani eyvallah der Mevlevi tarikatının şeyi, meşhur bir tabiri var biliyorsunuz eyvallah demek her şeye eyvallah der, hoş karşılar, sabreder yani onu üzüntü de yapmayabilir yapıyorsa demek ki biraz işin içine e, efendim duygular karışıyor, efendim e, şey karışıyor, kader konusundaki inanç hususunda biraz efendim şeyler oluyor, kusurlar oluyor. Onun için estağfurullah diyor. Yani Ya Rabbi hatam, e, hatalı oluyor bu benim üzülmem. Tevbe Ya Rabbi estağfurullah diyor insan. Bir bu sebep, bir de insanın başına üzüntüler, sıkıntılar, tasalar, kederler e, zaten bu hadisin sonunda da o konu gelecek biraz sonra efendim kişinin kul, kusurundan kabahatinden kulun efendim yaptığı bir takım hatalardan dolayı olur. Ha o hataları bu anlayamadı ama Allah onun hatasının karşılığı olarak ona gam keder tasa verdi üzdü. Ha benim demek ki farkına varmadığım bir hatam varmış. Estağfurullah, estağfurullah diyecek. Yani o gamların, kederlerin kendisine gelmesine sebep olan e, şeyi ortadan kaldırmış oluyor. Estağfurullah deyince Allah affedecek. O sebep kalkacak. Tasalar dağılacak. Tabi bir de efendim Allahu Teala Hazretleri e, böyle her an hatası malum olmasa bile hatası şey yapmasa bile estağfurullah demeyi seviyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ben dahi peygamber olduğum halde günde yetmiş defa, yüz defa estağfurullah derim diye hadis-i şerifler var. Allahümmeğfirli ve tüb aleyye innek entet rahim diye yüz defa söylediğine dair hadis-i şerifler var. Halbuki peygamber, halbuki çok güzel kulluk ediyor, halbuki Allah günahlarını affı mağfiret eylemiş ama estağfurullah demek affını mağfiretini istemek çok güzel bir ibadet olduğundan güzel bir iş olduğundan peygamber efendimiz onu kendisi de yapmış bize de tavsiye buyurmuş o bakımdan insan tevbe ve istiğfarı e, çok yapmalı efendim kim böyle her gün teve ve istiğfarı çok yaparsa ahirette yüzü güler güler e, defteri amalinde Efendim dünyadaki yaptığı işlerin yazılı olduğu defterde çok hayırlar yazılmış olarak görür ahirette. Onun için estağfurullah demeyi de çok yapacağız. Evet iki şey tavsiye oldu şimdi bize. Nimetler için elhamdülillah diyeceğiz. Efendim üzüntüler, gamlar, kederler dağılsın diye estağfurullah diyeceğiz. Efendim çok çok. Ve men appa aleyhi rızkuhu. Rızkı efendim eee biraz gecikmiş olan bir kimse de, yani niye apta kelimesini kullanıyor Peygamber efendimiz Rızkı yazılmıştır, gelecek zaten. Yani rızk Allahu Teala Hazretlerinin kısmeti, yazılmış kaderde rızkı mutlaka gelecek. Ama kul rızkı gelmedi diye, eyvah diye telaşlanıyor. Efendim böyle rızkının biraz geciktiğini sanıyor. Heh, böyle rızkının geciktiğini sanan efendim bir kimse de her yüksir min kavli la havle ve la kuvvete illa billah o da la havle ve la kuvvete illa billah demeyi çoğaltsın çok yapsın yani bu ne demek la havle ve la kuvvete illa billah e, dedikçe rızkı efendim çabuk gelir demek sözün manası bu rızkı çabuk gelir ama bir de la havle ve la kuvvete illa billah kadere inancın imanın çok derin bir derecesidir la ilahe illallah aşikare zikirdir aşikare tevhiddir la havle ve la kuvveti illa billah derine gizli içten tevhiddir yani güç kuvvet sadece Allah'ın elindedir her şey onun emriyle onun gücüyle kuvvetiyle rızasıyla yazmasıyla kaderiyle kazasıyla oluyor manasını ifade ettiğin için la havle ve la kuvveti illa billah tabi çok kıymetli bir söz Burada da yani kul rızkı biraz gecikti deyince kendi kendine öyle bir duygu içine girdiği zaman la havle ve la kuvveti illa billah deyince yani demiş oluyor ki bu biliyorum ki işte kaderi takdir eden efendim bütün gücün kuvvetin elinde olduğu şey Allahu Teala hazretleridir kaynak. Allahu Teala hazretlerinin efendim irade-i ilahiyesidir. Binaenaleyh onu hatırladım insan rahatlar. Yani kadere iman gene e, işin içine girer ve e, rahatlar. Ama ayrıca bu sözü söylemekten dolayı Allah çok mükafat veriyor bu sözü söyleyene. Efendim e, 90 türlü mükafat veriyor. Efendim e, en aşağısı insanın gamının kederinin dağılması ondan sonrası çeşit çeşit mükafatlar. Bu sözleri küçümsemeyelim. Bu sözlere Allahü Teala Hazretlerinin çok büyük mükafatlar verdiğini bilelim. Bakın üç tane güzel e, cümle öğrenmiş olduk. Dini bakımından önemli olan elhamdülillah cümlesi, estağfurullah cümlesi, la havle ve la kuvvete illa billah cümlesi. Bunları çok söylemeyi Peygamber Efendimiz tavsiye buyuruyor. Bunlar tabii e, şeyi gösteriyor. Yani müminin ağzının zikirli olması gerektiğini, elinin efendim elin tesbihli olması gerektiğini, derviş meşrefi olması gerektiğini böyle bu çeşit zikirleri çok yapması gerektiğini, ve Allah'a kesirem ve zâkirâd diye ayet-i kerimede bildirilen insanlardan olması gerektiğini gösteren şeyler. Şimdi bu tavsiyeleri yapmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, i̇nsan bunları yaptı mı, Allah kadiri mutlak olduğundan, müsebbibül esvab olduğundan, her sebebi yaratan, gönderen, Efendim hazırlayan o olduğu için, Elhamdülillah diyenin nimetini arttırır. Estağfurullah diyenin tasasını, gamını, kederini dağıtır. İlahi bir neşe, rahatlık, huzur, sükun verir. Efendim, la havle ve la kuvveti illa billah diyenin kesesini bereketlendirir. Efendim Kafasını, gönlünü, kalbini rahatlandırır. Efendim, bunlar tabi allah Teala hazretlerinin. Sevgisini, rızasını kuluna ikram etmesini harekete geçirdiği için maddeten de sadece manevi maddeten de sonuç olarak evinde insanın bereket hasıl olur. Hani deniliyor ya, maneviyatımızı kuvvetlendirmek için işte moral e, almak vermek için filan deniliyor öyle değil. Kesesinde bereket hasıl olur, gamı kederi dağılır, rahatlar, huzura kavuşur, sevindirici olaylar hemen arkasından gelir. Nimetler hemen yağma başlar. Sonuç itibariyle alemleri yaratan, razak alem olan, latifun bir ibadi, kullarına lütfedici olan allah Teala Hazretlerinin lütuflarına ermeye başlar insan. Onun için bu sözleri söyleyin. Tabi dinimiz neden acaba bu sözleri çok çok söylemeyi bize emretmiş, tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz niçin bu sözleri çok çok söylemeyi istiyor? Bu sözler söylendikçe dilden gönüle doğru derinlemesine gitmeye başlar. İlk önce insan diliyle söyler ama sonra yavaş yavaş gönlüne bu duygular yerleşir, aklına yerleşir, iradesine yerleşir, efendim niyetine yerleşir. Sonunda kulun kafa yapısını değiştirir, gönül yapısını değiştirir. O kul böyle değişik bir e, kul olur. İhlaslı, imanlı Allah'a tevekkül eden efendim böyle çok e, maneviyatı, efendim, e, nurlu, kuvvetli bir insan haline gelir. Sonuca, o sonuca götürdüğü için bunun bu, bu gibi güzel sözlerin çok söylenmesini, zikrin çok yapılmasını Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem pek çok ayetlerde ve hadisi şeriflerde bize tavsiye etmişler. Elhamdülillah çok diyeceksiniz, nimetleriniz artacak Estağfurullah çok diyeceksiniz. Tasalarınız, kederleriniz dağılacak. La havle ve la kuvvete illa billah çok diyeceksiniz. Rızkınız bollaşacak. Efendim nice nice maddi manevi ikramlara sahip olacaksınız. Ve men nezele ma kavmin felayasum illa bi iznihim. Şimdi Efendimiz konuşurken tabi belki vaaz veriyor. Belki bir sohbette. Belki bir hutbede. Efendim cuma hutbesinde bazen çeşit çeşit konuları peş peşe anlatır. Siz daha önceki hadis-i şeriflerden de bunları biliyorsunuz zaten. Bir hadisi şerifin, bir rivayetin içinde başka başka konular yer alabiliyor. Bu da ne oluyor? Şeyi canlandırıyor. Yani sohbeti canlandırıyor. Peygamber Efendimiz tek bir konuda konuşmuyor. çeşitli bir konularla konuşunca dikkat tazeleniyor ve sohbet daha böyle tatlı oluyor. Ha, Bir de öyle dedi Peygamber Efendimiz diye. Dinleyenler tabi daha candan dinliyorlar, o tarafta iyice hatırında kalıyor. Ne buyurmuş bu zikir tasvirlerinin arkasından, yemen nezle mağar kalmayın. Herkesim illa bir yüzünü kalmeni sahidi konuk inen bir efendim, giden bir insan, onların müsaadesi izni olmadan oruç tutmasın. Tabi bu herhalde Ramazan orucu de Efendim işte insanın sevap kazanmak için zaman zaman tuttuğu, Peygamber de bazı oruçlar tavsiye ediyor, böyle oruçlardandır. Yani ev sahibinin durumuna göre, onun müsaadesine göre yapacak. Oruç e, tutabilir miyim yarın Müsaade eder misiniz? Yanlış anlaşılmasın. Kusura bakmayın. Değilse, onların izni olmadan oruç tutacak, iznini alarak oruç tutacak. Bu da bir edep. Bunu da öğrenelim. Efendim, seyahatte mesela, insan yolculukta e, çıkıyor evinden. Sefer mesafesinde çıktığı zaman ne oluyor? Bir kere namazlar iki rekaç Ondan sonra oruçlar da zaten Ramazan'da bile olsa seferde oruç bazı zorluklar getirdiği için tutmaya tutmayabilir. E, sonradan ödemek üzere seferde olan kimse tutmayabilir. Ama tutabilecek durumdaysa Ramazan orucunu geçirmeyeyim diye tutar. E, nafile oruç dediğimiz yani fazilet kazanmak için, derece kazanmak için tutulan oruçlarda efendim Sefer'de tek şey değil. Efendim böyle e, tavsiye edilmiyor. ve Eminel Fırri Sıya Sefer buyurmuş yolculuk oruç tutmak. bir taklar değildir. Neden? Güzellik vardır, soğukluk vardır, yorgunluk vardır. Efendim, sırayı bulmak vardır, ister edebilmek, edememek vardır, e, sahura kalkabiliriz kalkamamak vardır. Zorlamıyor yani. Dinimiz, Müslümanı Zorlamıyor. Zor şartlar altında kolaylıklar ihsan ediyor. Elhamdülillah. Bu da Allah'ın bir lütfu bize. Ee, Tabi eter mesafesinde değil de işte bilmem eteki mahalledeki komşuya gittik. Buyur. E, bir şey ikanede teşekkür ederim. Ben oruçluyum. E, Veyahut arkadaşlarla beraber çağrılmış misafir e, gitmişler diyerek arkadaşlara hiç sokuya Teşekkür ederim. Ben oruçluyum. O zaman orucu bozup, ertesi gün, başka bir gün ödeyip arkadaşlarla topluca hareket etmeyi Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Yani ev sahibinin görüyorsunuz. Bazı felayetleri var, hakları var. Yani misafirinin orucu tutup tutmamasına bile efendim, onun izni gerekiyor. Burada ilminizin ne kadar üzücü işte, adab-ı maşeret e, ihtiva ettiğini gösteriyor. İnsanın e, Misafir gittiği yerdeki şartlara uyması gerektiğini, huzuru koruyup kollaması gerektiğini, mutluluğu neşeyi erdem aykırı hareketlerle, terbihi hareketlerle, tek hareketlerle erdem tatilcisinin huzunu kaçırmamayı önemli gösteriyor İslam Hemen de hala daha rahat anlayabileceğiniz hayır yani bir kimsenin evine giden kimse diyor efendimiz, o ev sahibinin gösterdiği yere otursun. Şuraya buyurun oturun Tamam, buraya oturacak. Yoksa şuraya oturun. O sahipler demişti. Çünkü insanlar kaza bir arap tarihimiz. Çünkü efendim, o evin sahipleri olan kişiler evlerinin durumunu daha iyi bilirler. Efendim şartları daha iyi bilirler. Efendim, onun için oraya otur demişler. Vardım lise de sebebi öbür tarafa oturmaması lazım. Ya birisi gelecektir, ya orada bir şey vardır. Evin durumunu evin sahibi sahibiyle şuraya otur. Diyince, etecek ev sahibine inilecek. Tabii efendim, bizim halkımızın arasında yayılmış sözler var. Efendim, yani misafirin ev sahibine itaat etmesini halkımız biliyor. Bunu öğrenmiş, ev sahibine isip, isip, isip edilmez diye. Efendim, hatta biz de biraz halk arasında söylenen sözleri hafifçe değiştirelim ve söylüyoruz misafir ev sahibinin kuzusudur kuzu kuzu yediğini yapması lazım kuzuyu hani diye çektiği zaman buraya bağladığı zaman şurada durur buraya bağladığı zaman burada durur diye. bunu her zaman söylüyoruz kuzu sözü de yakışıyor doğrusu yani misafirin kuzu kuzu olması lazım ev sahibinin sözünü dinlemesi gerekiyor şimdi geliyoruz son cümleye Bakın hadislerin bu kısmı. Tabi her tarafı önemli ama bu kısmına özellikle dikkat etmenizi rica edeceğim. Yine minzem bir meskut biri ala sahibi el hikte ve lhasde ve ibadeti ve işleyen işiye Allah'ın e, hizmasına. E, Sebep, e, efendim e, kız sebep olan bir günahtan dolayıdır. şu sayılan şeyler yani biraz hadisleri harcayen tam tercüme etmeyi de söyleyecek olursak şu sayılan şeyler efendim Allah okula kızmıştır da ondan okulun başına geliyor demek yayınla inezemdir mektubu biri ala günahı işleyen o kişiye Allah'ın kızmasına sebep o, o, e, kızdığından dolayı şu şeyler. Neler? el <gülüyor> insanın içindeki efendim şey efendim kin. Hikt. Bir kimsenin bir başka kimseye kin duyması içinden ona böyle kızgınlık beslemesi. Efendim vel-haset kıskançlık o karşısındakini kıskanıyor içinde ona karşı kıskançlık var. Vay! Onun şu nimetlere sahip, bu zenginliğe sahip, şu rahata ermiş vesaire falan ona kıskanıyor. İki. Üç. Velkesel fil ibadet. Velkesele fil ibadet. İbadetteki tembellenme. İbadeti isteksiz yapmak. Yapmak istememek. Yaparken tembelleşmek. Efendim yapmaktan vazgeçmek. İbadet konusundaki tembellik. Allah Allah. Bakın şimdi dikkat edin. Veddenike fil ma'işe ve rızktaki insanın rızkındaki darlık yani e, kazancının dar olması, az olması, eksik olması, olmaması, kıt olması. Bunların dört şeyi saydı efendimiz. Bunlar Allah o kul bir günah işlemiştir, ona kızmıştır da ondan o kulun içinde var bu duygular demek. Ha görüyorsunuz. Allah bir kula kızdı mı ona tevfikini artık refik etmedi mi kızdı mı o zaman kul kötüleşiyor, buruşuyor. Efendim, kötü duyguların içine düşüyor. Acayip bir mahluk oluyor. İçinde çeşit çeşit ahlaki kusurlar da belirtmeye başlıyor. Neden? Allah tevfikini çekti. Sevmiyor. Rahmet nazarıyla bakmıyor. Onun için başladı. Kötü kötü huylar. Bu çok önemli. Demek ki kötü huyların kaynaklarından birisi diyeceğiz. Hatırımıza iyice yerleştirelim bunu. İşlenilen bazı günahlar. O günahlardan dolayı o kötü huylar bitiyor insanın içinde. Yeşeriyor. Gelişiyor. Ondan o kötü huyları yapıyor. Tabi biraz devam edelim düşünmeye. O kötü huyu yaptı kul. Ne olur? O kötü huya göre hareket etti. Ne olur? Ve onun da arkasından bir sürü günaha girer. Mesela birisine karşı kin duydu. içinde kin besliyor. Efendim bunun bunun cezası çok büyük. Yani, veyahut haset ediyor. E, haset onun yaptığı öteki ibadetlerin sevaplarını alıp götürür. E, bu da fena. Bak şimdi bir günah işlediğinden dolayı Allah onun içine haset veriyor. Haset edince de öbür yaptığı iyilikler yanıp gidiyor. Zincirleme zincirleme bir takım felaketler peş peşe yağmaya başlıyor. Sonra velkeseli fil-i ibadet. İbadette tembellik içine düşmek. Hadi kalk gece namazı kıl, kalkamıyor. Hadi kalk camiye git, gidemiyor. Halbuki camiye gitse 27 kat sevap fazla olacak. Halbuki gece namazına kalkabilirse o dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha büyük bir sevap kazanmış olacak, mükafat kazanmış olacak. O güzel işi yapmakta bir tembellik oluyor içinde. O güzellikleri kaybediyor. O ibadetleri yapmaktan elde edeceği bütün şeyler, karlar, sevaplardan mahrum kalıyor. Sebep, daha önce işlemiş olduğu bir günah. O günahtan dolayı Allah ibadette bir tembellik verdi buna. O ibadetleri de yapamaz duruma geldi. Ne kadar fena. Ve Bu da çok önemli bir tarafı. Hani bazı insanlar maddeci olur, menfaatçı olur diyoruz. Al, buyur işte menfaatçı insanlara söyleyin bak maişetteki kıtlık darlık kazançtaki efendim eksiklik filan işlenen günahlardan oluyor Allah maişetini daraltıyor e, aksini düşünelim eğer e, şey yapsa günahları işlemesen maişetini genişletecek efendim rızkı bol olacak rahat olacak biliyoruz başka hadis-i mesela sabah namazından sonra camide oturdu Peygamber Efendimiz'in adeti olduğu üzere Kur'an okudu, tesbih çekti, ibadet eyledi. Sonra şöyle yarım saat 45 dakika geçince işrak namazı kıldı. Camide herkes gitti ama bu mümin, ibadet ehli mümin oturdu, Kur'an okudu, Yasin okudu, Evrad-ı okudu, duaları okudu. Efendim namaz, iki rekat işrak namazı kıldı ve 45 dakika falan bir Vakti geçmiş oldu bu işlere. Ne oluyor? O gün rızkı bol oluyor. rızkı yağıyor evine. Sofrasına, kesesine bereket geliyor. Neden? İbadet ettiğinden. Bak bir ibadet efendim bir e, sevaplı iş insanın mahicetini genişletiyor. Efendim tabi ahlakı da güzel olur. Şeytan yanına sokulamıyor. Şeytan yanına sokulamayınca kötü şeyleri fitlemiyor. Vesvese olarak veremiyor. Efendim onun aklına Çokamıyor. Böylece zincirleme bir iyilik başlıyor. Yani insan ibadetleri, güzel şeyleri, sevaplı işleri yaptıkça zincirleme peş peşe birbirine ekli olarak iyilikler yağmaya gelmeye başlıyor. İyiliklerinin içine doğru gitmeye başlıyor insan. Günah işlediği zaman da zincirleme kötülükler gelmeye başlıyor. Günah işlediğinden dolayı Allah ahlakını bozuyor. İçine kıskançlık geliyor, kin geliyor. Başka insanlarla böylece problemleri Problem demeyecektik. Meseleleri efendim sorunları artıyor. Kavgalar, gürültüler, çekişmeler, çatışmalar ziyadeleşiyor. E, bu da tabii toplum içinde bir huzursuzluk. Yani böyle kötü huylu bir insan hem kendisini rahatsız eder hem başkasını rahatsız eder. Çatıştığı, çekiştiği insanları rahatsız eder. Büyük bir zarar. Kendisinin huzuruna zarar. Toplumun huzuruna zarar. E, ibadetteki tembellikler de sevap kazanmaktan onu engelliyor. Efendim büyük sevaplar elden kaçıyor vesaire. Bakın ne kadar güzel bilgiler öğrenmiş olduk bu hadis-i şeriften. Bir hadis-i şerifi bir bilgiyi, bir ayeti kerimeyi, dinin bir hükmünü fıkhın bir efendim kararını öğrenmekten maksat nedir? Öğrendiğini uygulamaktır. İlmini tetkik etmesi lazım. insanın bildiği şeye göre yaşaması lazım. Şimdi biz de bunları yapacağız. Heh, nimet, e, bize Allah bir nimet verdiyse elhamdülillah diyeceğiz. Efendim kamımız tasalarımız çoğalmışsa estağfurullah diyeceğiz. Rızık azaldı gelmiyor galiba filan gibi böyle bir şeyler düşünmeye başladık mı? La havdu ve la kuvveti illa billah sözünü çok söyleyeceğiz. Bir kimseye misafir gittiysek ona hürmet edeceğiz. Onun sözünü dinleyeceğiz. Onun izni olmadan oruca kalkışmayacağız. Efendim. Birisinin evine gene misafir gittiğimiz zaman efendim şuraya otur deyince otur dediği yerde oturacağız. Çünkü evin bir türlü şartı vardır. Evin neresinde oturması gerektiğini o ev sahibi bilir. Peki diyecek oraya oturacak misafir. Efendim bir de günah işlememeye çok çalışacağız. Günah çok zararlı bir olay. Çok zararlı hem insanın kendisine zarar veriyor hem de başkalarına zarar veriyor günah. Nasıl başkalarına zarar veriyor onu da hatırlayalım. Kendisi işlediği için günahı o zarara uğruyor. Onu uzaktan görüp gıybetini eden, başkasına söyleyen gıybet ettiği için zarar görüyor. Bak bu günah işledi diye söylediğinden. Efendim onun e, işlediği günaha ses çıkartmayan, razı olan işlemiş gibi o da günaha giriyor. Efendim e, şeye efendim, e, iştirak etmiş oluyor günah. hasıla birçok zararı çıkıyor. Başka bir zararı da nedir? İnsanın içinde bir takım kötü duygular o günahtan dolayı Allah tarafından yeşermeye, belirmeye başlıyor. Onlardan bir tanesi kin, başka insanlara karşı kin duymak, haset duymak ikincisi. Üçüncüsü ibadetleri yapmakta isteksizlik yani tembellik oluyor. Dördüncüsü de maddi bir sonuç, efendim rızkı azalıyor. Onun için aman günah işlememeye çok dikkat edelim. Gözümüzü dört açalım, cehennemden korkalım, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışalım. Allah'ın gazabına uğramamaya dikkat edelim, cenneti elden kaçırmamaya dikkat edelim. Her işimizi, sözümüzü düşelim önünden yapayım mı yapmayayım mı? Günah ise yapmayalım, sevaplı ise yapalım. Efendim e, Hayat bir imtihandır. E, imtihanda gevşek durmayalım, vakti boşa geçirmeyelim ve bir saniyemizi bile boşa harcamayalım. Gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak. İlahi, entemaksudi maksudi ve rıdake söz ile söylüyoruz bunu, gayemizi. Ya Rabbi benim arzum sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum diyoruz müminler olarak. Allah'ın rızasını kazanmak için de günahlardan kaçınacağız sevaplı işleri yapmak gayretli olacağız. Günahları işlersek, kaçınmazsak hem dünyada çeşitli felaketlere uğrarız, uğra, uğramayalım Allah korusun, hem de ahirette cehennemde cehir cehir yanar günah işleyenler. Ey sevaplı işleri yapanlar hem dünyada çeşit çeşit bereketlere, hayırlara nail olur, hem de ahirette Allah'ın lütfuyla, ihsanıyla efendim bahşiyle, keremiyle cennetine girer, ebedi saadete erer, efendim ebediyen Efendim nimetler içinde e, cennet içinde bahtiyar olur. Allah Teala cümlemizi günahlardan uzak duran, vazifelerini bilen yapan, çalışkan, hayırlı, verimli olgun, kamil, bilge efendim, Müslümanlardan eylesin. Allah e, cümlenizden razı olsun. Sizi ve sevdiklerinizi efendim e, iki cihanın saadetine erdirsin İki cihanın tehlikelerinden korusun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berek.